kendisiyle mahremi olmayan birisinin karşısında yüzü ve elleri hariç vücudunun tamamını kapatması gerekir. Dolayısıyla bir Müslüman hanımın sokakta başkalarının yanında, mahremlerin yanında kolu, açarak, kolu açık bir şekilde gezerek dolaşması helal olmaz. Ancak kendi evi içerisinde, babasının yanında, kardeşlerinin yanında,